Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Haşr Suresinin son 3 ayet-i kerimesi. Kur'anın tamamı allah kelamı Kerame Celle Cale, Tamamı. fatiha Nas'a kadar. Bazı sürelerin farklı özelliği var. Ayetlerinde farklı özelliği var. Bu 3 ayet-i kerime sonunda Bunda bir farklı özelliği var. Okumanın tabi yine bir ayrı bir sahibi var. Adı Şerif Tirmizi Tabra'nın Beyak'i ah Hanber rivayet ediyor. Mülü Alesham Hazretleri Menekrafi'ni Yusbih'ü Bir insan sabahlayınca şunu söylese Selahse merahatü üç defa her sabah namazdan sonra bir insan üç defa şunu söylerse. Örnek vereyim. Euzu billahi semil alim derse. Euzu billahi semil alim. Her peygamberin sözleri mutlaka Kur'an-ı bir ayete mutabık olacağı keremeye Böyle bir hatıreme geliyor. Anlamı da vereyim inşallah. En az ben sığınıyorum. Billahi Allah cile caülü. Sığınma kimse acıs kalır. Güçsüz kalır. Biter insan artık. O zaman insanın bir sığınması gerekir. Mesela yağmurda bile açın yağmurda bir insan bir yere sığınır. Saça sığınır. Ben sığınıyorum. Kime? Billahi Allah geleceği. Öyle Allah ki sıfatı geliyor. Essemir aliyemel. Essemi işitici. El alim her şeyi bilece. Yani her şey işiden her şeyi Allah'a sığınıyorum. Neden kimden? Mün eşşeytan recim şeytanın şerrinden. Recim recm olunan lanetini şeytanın Allah'a sığınıyorum. Şeytanı insanlar genelde önemsemiyorlar. Şeytanı. Bu ayet-i kerime. İslam'da Ayet e diyor bu. Demek ki şeytana karşı insan insan. Şeytan'a karşı. Şeytan görünmeyen düşman. O bizi görüyor. biz göremiyoruz. Düşman, görünmeyen düşman her zaman daha tehlikeli olur. Sonra şeytan, nefisten daha tehlikeli şeytan. Nefisten daha tehlikeli. Nefis bizi harama götürür. Zinaya, kavgaya, dövüşe, intikam, dünya hırsına götürür. Şeytan, insan imanı çalmaya uğraşır şeytan. Demek ki bir insan her sabah sabah namazdan sonra üç defa bak tek yetmiyor. Adı şey buyrun peygamberimiz Ferah sema 3 defa. Erzi billahi semîn alîm. Münşevten aciyem. Sonra besmele şerifi çeker ve Kuree eh. okur. Ayetin daha süreti Haşr'e. Sonra Haşlı ve sunuşu ayeti okursa bir insan. Vekke -all Allah bihi sebbini elfe melekin. Allah kimseye o gün vekkele Allah'ın kimseyi vekil ediyor. Yetmiş bir melek. Yetmiş bir melek bakarız. Yusran'ın aleyhi o kimseyi o gün dua ediyorlar. Hatta Yümse'ye akşama kadar. Yani insan bugün işine gidebiliyor, çalışıyor, şunu bunu yapıyor. Ama bir insan Sabah-ı Ramazan sonra eminim, bunları oku, süreçten sonra üç ayet okursa. Eben Can diye hoca okuyor. O, olmaz muhtemelen. Kendi okuyacaksın böyle. Okumak lazım. Herkes yani kendi okuyacak böyle. Cemaate kılan namazda imamın yalnız Kıraati geçerli cemaata, ayakta iken. Mesela imam tekbir alıyor, cemaat tekbir alıyor. O al diye almayan mı olur mu? Ülküden Sübhan Rabbi azim diyoruz. Neye? İmam diyor, yeterli değil muhtemelen. İmamın tek kıraat yeterli, Kıraat ayakta. Fatih Zamu Söre. Bunun için cemaatten her birinin cami gittiği zamanlar Edukarırken evde, hanımlar evde okuması gerekiyor bunu. Allah kimseye nam verdiyor, 70 bin melek bak, 70 bin melek Allah kimseye bekil ediyor, o kimse o gün dua ediyorlar. Hatta yümsiye ta akşam'a kadar. Ve in maate hizal yemi maate şehiden. O gün ölse şehit olur görürsen. Neden? Anlamı çok önemli. Anlamı var. Az çok, bilmek anlamını da az çok. Ne gerekiyor? Ve acil etmeden Allah kelamını Kur'an diye Allah kelamı diye okuma gerekiyor bunu. Ve men kâle hine yumsîkâlim bitirir kelime cirette. Bir insan akşam okursa bunu namazdan sonra aynı şekilde sabah kadar Edeyim, edeyim. Yani bir insan sabah namazından sonra akşam okursa bunu elam günde günle gecesinde mürekkeden duasını alıyor. kimse şey Sabah okudu, o gün öldü şehit olarak geliyor. Hükmü şehidini şey bana. Hükmü şehidini bana. Arş şehidi. Akşam okursa gece ölürse şehit olarak geliyor bana. O makam eriyor. Böyle. Şimdi işte anlamına. Bazıları lev ensene'den başlıyorlar, barlayış sevden başlıyorlar. Bu tekbalık değil muhteremler. Sütlerette itibar etmek yani bir sur okumaktansa daha faziletli. Allah'ın Resulü Aleyhisselam'ı peygamberimiz nasıl buyuruyorsa uygulama gerekir. Evet. Önemli yani işti yukarıdan başlayayım. Ne ben sen okuyayım da okuyayım daha siyah olur mu? Olmaz. Sizene tesekkül bu şekilde böylece. İşini girelim ana inşallah. Hüvallahülledi Hüvallahülledi La ilaha illahu diye başlıyor. Hüvallah, hu ve zamir aracısda. O oh, demek yani gay zamiri. Yani. Burada tabii. Küba Allah anlatabilecek mi Allah işte Allah odur gelecek. Allah odur gelecek. Allah ismi ismi Celal deniyor buna, ismi Has deniyor, ismi An deniyor, küllene bileyim. Mevlamımızın diğer isimleri bir manayı ifade eder. Mesela rezak, rızık verici. El-Hakim, hikmet ifade eder. Fakat Allah denince Licali'yi bütün esma için almış oluyor. İsmâ, ismi kül. Böyle. Ve şu ulemaya göre de ismi azam deniyor böyle. Diğer isimler insana takabiliyorlar isimleri. Bu isim takılamaz. Harçta küfür ol, kâfır ol. Hüvallah. Allah odur. Şimdi burada huve zamana başlıyor bak. Evela hüve o. Dikkat ama böyle. Uyarıyor böyle. Hüvallah. Allah iş işte odur. Ellezî öyle Allah Celle Câluhü la ilahe illahu. La ilahe Buradaki la harf-i nefi deniyor. Nefi, el yani olumsuzluk ve cins anlamında bir buradaki la. Çünkü bir la harf çok anlamlara geliyor. Buradaki cinsi nefiden la ilahe ilah diye bir yoktur. Yani ne kadar müşten tapındığı kutları varsa değildir. İllâhu ancak o dürü hakiki ilah. Allah diye Ondan başka, uluhiyet, kimsenin hakkı değil. Melek de olsa, cin de olsa, ay olsa, güneş de olsa, dağ, taş da olsa, hepsi bir yerden varlık. Başları var, sonu var. Ya ölecek, ya dağıl gülecek. Ne yazık ki insanlar, mutlaka, İlahlaştırıyorlar insanları, insanlar. Biraz da bu Orta Doğu'da, bu günümüzde de devam ediyor böyle. Hala bazı ilahlaştırma, butlaştırma, kurtarıcı olarak onlara tapınma. Allah korusun. Bu insanı şirke götürür, kişi müşrik olamadır. Yani tevhid inancı insan saptı mı? Ne kadar hacı? Koca olsun, ne olsa olsun imana gider Allah korusun böyle. Nikahı da gider, imana gider böyle. Şimdi Mevlam La ilahe illahu. Ondan başka ilah diye bir cin bir şey yoktur böyle. Her şey acizdir. Bu üç ayet-i keremede hep Allah'tan bahsediyorum muhteremler. Özelliği bu. Mesela ayet-i kereme Hazreti Musa'dan bahsediyor, Aleyhissela'dan bahsediyor. Hazreti Nuh'dan bahsediyor. orada fark var. Bu ayet Kereme Allah'tan bahsediyor. Yani ne anlamaya geliyor? İnsan sabrı namazını kıldı. Kişi böyle tefekkürle şöyle yavaş ya okursa bir marifetullah o anda Allah hatırlıyor. Mevlamız'ın gücünü hatırlıyor, hatırlıyor. Ondan kula o gün gafil olamıyor zaten. Kişi bu atmosfere giriyor, imana kuvvetleniyor onda, bunun için Allah Teala bundan razı oluyor, el ona melekleri gönderiyor, bu kula dua edin bakan bugün bütün gün diyor. Mehter o gün ibadeti ona dua, aşık ibadet anlamıyla. Şimdi Allah'ın şimdiki sıfatları. Alimü'l gayb ve şehade. Alimü'l <gaybî> o Allah gaybi bilicidir. Gayb. Alim <gaybî> alime bildi fiilin mazisi geçmiş zaman fiildir. Alim olunca isim fail, bilici. Allahu Teala Mevlam bilicidir gaybı, gayb. Gayb nedir? Gayb gizli. İnsanların göremediği, cinlerin göremediği, meleklerin de göremediği, bilemediği şeyler. Gizli varlığın bilemediği gizli şeyleri neden bilir? Bu gizli şey dünyada olabilir, gökte olabilir, arşte olabilir, berzahat olabilir, cennette olabilir böyle şey. Ne kadar yerde gökte gizli varsa, gizli varsa, Mesela yer altında definiler var, nice atom elementler var, o kadar mevtalar var yatanlar. Yer altında, yer üzerinde, göklerde, atmosferde, gazlar, yıldızlar, galaksiler, melekler, felekler. O kadar büyük ki o kadar büyük ki, o kadar büyük büyük büyük böyle. Gayet değinecek bir de şu anlamına geliyor. Geçmişteki varlıklar, geçmişte, kimden yer atıldı? Adem önce, dünyada cinler vardı, hayvanlar vardı, dünyada ama. E melekler vardı yerde gökte, huriler var cennette, yıldanlar var cennette. Daha nice varlıklar var bilemiyoruz da bunlar efendim. Bir kısmı onların gelip geçti. Öldü gitti mesela. Ya da kaybolu gitti. Dağlar, taşlar, yoğrafyalar bozuldu. Hepsi Mevla'm, bilim mutlaka. Ve gelecek. Bu da gayet gizli bizim için böyle. Demek ki geçmiş bizim için gayet gizlidir. Geçmiş ol ol ol olaylar gelecek. o da bizim için gayet gizlidir. Gelecekler böyle. Ne olacak ileride. Kimi yaratılacak, kimi yaratılacak ve ne olay olacaklar? Mesela kıyamet zaman kopacak, nasıl kopacak? Bir de her insanın, her canın, her insanın ne zaman, nerede ölecek? Nasıl ölecek? Nereye gömülecek? Bunu ancak Mevlâb-ı yâmefet Yani insan nerede ölecek, ne zaman ölecek? Kişi hastaneye gider, ki sağlı düşük onlar vardır, kontrole gider, üşenmez yani, üşermez böyle, tahliye yaptırır, kan aldırır, şunları yapar, bunları yapar, nasılım ben? Otolara, o sağlansın derler, hiç korkma. Demir gibi, beton gibisin derler buna böyle. Gelirken yollar bir karaköze gelir muhtemelen bir çökken, o akşam mezara giderler Demek ki bir insan nerede ölecek? Bak! Nerede ölecek? Yine yani başka ille oturuyor, başka bir yere gider. Orada ölür. Yolda ölür. Nerede ölecek? Ne zaman ölecek? Nereye gömülecek? Herkese mezara belli. Nereye gömülecek? Kabri nasıl olacak onun kabri? şimdi bunu bilemiyor. Acaba kabir cehennetten bahçem mi olacak? Cehennem çukur mu olacak? Kabir nerede olacak? Ne zaman kabirden kalkacak? Nasıl gidecek mahşere? Sonra ne olacak? Cehennet mi, cehennem mi? Hep bunlar bizim için kayıp birzi, Hepsini öğlen bilim muhtemelen. İlmi ilahi bakın mi? Allah mi? Allah'a ilmi Bu kadar geri gitmiş varlıklar. Bırak insanlar evlat cinler, melekler, kimler var bilmiyoruz tabi Bu da geçen varlıklar, şu andaki varlıklar, bitkiler, hayvanlar buna dahil var. Hayvanlar buna dahil var. Gelecektekiler ve ahiret âlemliği olacaksa esmeler bir rüyü. İşte, demek ki özelliği ve Buradan kaynaklı bir ayet bak. Âlemin gayibi, Allah gaybi bilecidir. O ancak bilir, ve şahade ve şuhudu da görünen de. Mesela görüne bizi görüyoruz. Ama burasını görüyorsun. biz burasını görüyor mu tabi? E, karanlı gecede, karataşta gezen kara karınca, onu böyle görüyor mu Denizde balıklar, okyanusların, ta en dibine kadar, en dibe orada balıklar böyle. Bu kadar balıklar. Şunlar, bunlar, uçan kuşlar, karıncalar, melekler, felekler, şunlar, bunlar. Bunlar görünen varlıklar yani, görünen varlıklar. Ama biz ancak yanımızdakini görüyoruz. Arkamızı böyle göremiyoruz. İnde beş yönlü gezder, bakar, arkadan bir saldırır, onu göremez. İnsan. İnsanların varlık, aciz, Allah'ın gücü karşısında. Yani kul burada ne yapıyor, kulu burada? Haddin biliyor burada benim. Hüve -er r-Rahman r -e o Allah geleceği alıyor. E bu da zamir geliyor. Er-Rahman, er-Rahim Er-Rahman, Rahman. Rahim, ikisi aynı kökünden geliyor. Merhamet, rahmet kökünden geliyor. Rahman, dünya ile ilgili, Rahim artı ilgili. Rahman, Mevlam dünyada Kimse ayırılmaz. Nemut, Ebuş, Ebu Bekir olsun ayırma ne. Böyle. böyle. burada her azından rızkını verir dünyada. Dünyada ayırmaz böyle. Kuşun, kurdun, canavarın, saldıranın da, kaşanın da, avında, avcının da her zaman rızkını verir burada böyle. Mevla rızkını veriyor. Bütün canlıların. Bu o kadar derin ki bu konu ama o, o kadar derin ki böyle aslında bunda her ismi yüce adam bunlar böyle. Bir Rahman ismini şöyle, bir dağsak koyuyor, Deriye bir dağsak ona çıkamayım böyle. Çıkamayım böyle. Rızık veriyor Mevla'm. Nasıl rızık yarattığına? Rızık yaratan kim? Ya. Rızkı yaratan kim? Rızkını alt rızkın var. rızkı alt yapısı var. Rızık ama nerede olacak rızık? Toprak lazım buna. Elementlerin bunlara böyle. Herzengiş mi böyle? Atmosfer, hava gaz lazım bunlara. Kabın dokusu lazım olması için bitkilere. Güneş lazım. Isı lazım. Bak. Enerji lazım aslında böyle. Rızık için sebepler lazım böyle. Sonra o canlının da rızıktan yararlanması için gereken sebep gerekiyor. Bitki. Canlı varlık. Rızık alıyor o da. Ağzı yok. al yemiyor böyle. Rızkı toprak. Ama şu bir aran böyle. Bozulak kıvamında böyle topraktan böyle. Yağmur yağıyor böyle. Mama oluyor böyle böyle. Bitkin köktürü var bakın. Bu kökleri var böyle. Köktürü tüylü oluyor. Tüylü. tüylü Emrici tüyler bunlar böyle. Ve çekici böyle. Onlar şekilin gücü var tüylerle böyle. Hatta bir kökübe döner bir yer altına böyle. Buraya bakar, rızkı yoktur orada böyle. Ona yok yoktur yemek böyle. Oraya buraya gider böylece. Bir de havanların kabında olsun böyle. böyle. E hayvanlara gelince, mesela kuş. Örnekler. Kuştur böyle. Nedir kuşun rızkı? Yere atılan buğdeli, arpalı, kırıntılar, ekmek, şunlar bunlar böylece. da yiyecek o böyle. Ama nasıl yiyecek? Hem Hemen kapalı çakalı birdenbire. Eğer kuşun ağzı kedi ağzı gibi olsa ne olur? E al, alamaz ki topak içerisinde toz içerisinde bu tanıklı kırmızı alamaz ki böyle. Alamaz mı böyle? Bu ona ver, ne vermiş? Gaga. Uzun kadar oldu. Böyle. Uzun kadar oldu. Böyle. Yani bakın Allah'ın kıvrına bakın, Bir Rahman ismi dalsak bu sabitler. Da. Rahman ismi. Gaga böyle. Ucu böyle. Ujur, böyle. Hemen şöyle yukarıdan bakıyor. Onu görüyor mu? Sonra benim bana başka özellik görüyor muhtemelen. Biz ne yapıyoruz? Biz yakındaki cisim büyük görüyoruz yakındakini. Uzaktakini ufak görüyoruz. <gülüyor> Aynı cisim. Eğitim, direktör mesela böyle. Binalar. Yanımızdaki bakıyor binaya. Kocaman bina göremedi. O kadar büyük bina. Aynı tip bina uzakta. Küçük bir muhtemelen. Kuş da aksine oluyor, aksine böyle. Kuş uzaktakini büyük görüyor, yakına gelince ufalıyor. Böyle. Uçan kuş, kuş bakışa bakar, yukarıdan bakar, şöyle geçerken yere bakar o, yere bakar. Ona buğday tanıdığı elma gibi görünür yukarıda, büyük görünür. İndirecek, kuşur küçülür, küçülür, ufak kalır böyle şey. Onu kop diye bir kaşar ver. Sonra, tıramlar, her hayvan rızkını biliyor. Nasıl biliyor? Yani zararlı mı, faydalı mı? Onu biliyor. İnsan, bu konu cahil insan bu konuda. En cahil insan bu konuda. İnsan bilemiyor insan böyle. Zararlı mı, şey mi? İnsan soruyor, acaba bu zararlı mı? Demiyor. Mesela kurbağa bakın. Kurba Örnekleyin kurbağayı. Kurban değerinde zehir var. Kurban deriz zehiridir böyle. Emşiyeti zehir kuvveti risiyah. Kedi kuvvet yemez. Halbuki et, kabı et niye zebnene? Yani. Kedi aşk ede, örümceğe, örümceğe arte, dana burun ya bu sebebi ona ona bakar, kedi mi kabıma bakar? Ama kuvvet yemez. Neden? Zehirli ya, kedi öldürer bak. Köpek yemez onları kuvvet eder. O kedi yavrusu, ki hatta anası öldüreceği anda kedinin yavru tek kalır. O kedi yavrusu kurbağe yemez. Onun zehniyle biliyor böyle Peki ne oluyor kurbağalar? Kurbağayı yılan yer yani. Ona zehir zarar etmiyor. Bir de kanatlılar. Tavuk, horoz, kanatlı hayvanlar onlara bu zehri zarar vermiyor. Tavuk, kurbağayı yer Oroz Horoz, kas, kurbağayı yer. Uçan karga gelir. Kartan martan kurbağayı kapar, yer. Onlara bu zehir zarar vermiyor. Bakın. Yılan, ondaki zehrin zararını biliyorlar. Bak, kuşlar tavukları biliyorlar, kedi de biliyor bu şeyi. Yani bir hayvan otlarken bile hangi ot zararlı otlamaz böyle? Bunu geçer. Bende. Bunu geçer bu şekilde. Mesela ilaçlı meyveler, ağaçlar meyvelerini böylece kurt onu yemez Bakın herhalde ilaçlarına kimyasal madde var ya zehirli, zararlı, kurtarıyor mu bir şey? Hangi meyvede bir kurdeli varsa bu ilaçsız zor, doğal böyle. Demek ki Er-Rahman ismi Celle Celaluhu, Er-Rahman Rahman Mevlam kimyelere merhametiyle her varlığın rızkını ayrı, farklı veriyor. Mesela örümcek mi var? Örümcek birazduram bu konudan inşallah. Örümcek, örümceğin beli çok ince, kıl gibidir benim Bir de gelen kızın kıl gibidir beli. Örümcek katı cisim bir Ne yapıyor örümcek? Kendi öze yuva yapar. Bir de uyarı telideler beli, uyarı teli benim. Bir tek iplik yap yapışır bir yere. Yani örümcek ağ. Bir ağ ama tek ağ mı böyle tele yapar. Bu yapışkandır böyle. Şimdi bu örümcek muhtemelen ağzından çıkan salya hali tam edince hemen kuruyor, iple dönüşüyor böyle. Kozu ipliği gibi hani de böyle. Diyeştirip işte böyle yapışkandırır böylece. Şimdi örümcek daha Bir av için tuzak kuruyor hemen. Tuzağı kuruyor, bir tel yapar böylece. Yani ip yapar. Yapışkandır. Kendi başkaya gelir. görünmez böyle. O kurduğu tuzağı, ipe, bir sinek, arı, böcek, böcek bir şeye konduğu anda yapışır. O çırpınır, çırpınır kurtarmadan böyle. O çırpınınca, önce bunu anlıyor, o tuzağı böyle. Hemen gelir, şöyle bir bakar böylece, bir böyle çırpınır, çırpınır, çırpınır. Onun hemen ağzı yanında bir hortum var. İçinde bir boru vardır. Ona da zehir çengeli diyor. Zehir çengeli böyle. Onu bir anda bir batırdı mı tamam. Hemen şok olur. Ölmez kaçtığı. Ferş oluyor yani böyle. Anda böyle. Anda ferş olur. Kanı açsa onu yiyecek. Toksa bırakır. Işte şey bırakır. O artık şok oldu böyle. Ferş olmaz. Karnı aç. Nasıl yiyecek? Yine ağzının bir tarafına da bir iğne daha vardı böyle. Onu batırdığı anda o hayvan içyeme erir, sıvı. Anında mı demek? Sıvı olur böyle böyle. Sıvı olur, onu emerek kanı dönmüştü Ama hep içtiyormuş gibi böyle. Ve özet, özettim bunu böyle. Yani tahminim 10 dakika bekledim, daha bitemedi. İçiyordu. Em, em, şey Emirdi böyle şey. Yani burada ne anlıyoruz? Rahman ismi Celil-i Rahman ismi Evlamız'ın. Canları yaratan rızkını o veriyor muhtemelen. Gereken her sebebi veriyor. Er-Rahim. merhamet sahibidir. Merhamet, rahmet, merhamet sahibidir. Bu, yani müminlere özel bir isim ama. Müminlere. Bu kafirleri kapsamıyor muhtemelen. Allah rahmeti sadece müminlere. Allah rahmeti mevlamızın tabi her sıfatı sonsuz, sınırsızdır. Ama yani bu bir farazi olarak varsayım da yani yüze bölünse yüzde biri mevlam bunu dünyaya vermiş. 199'a mevlam mahşere bırakıyorum. Ben. Bu yüzde birinin dünyaya verilmesiyle, tecellisiyle ne oldu mu Anne şefkati, anne şefkati, genç kız evlenmiş, iyi çocuğu olmuş böylece. Ama ana şefkati verildi ona, ana şefkat verildi böylece. Yavrusu işi, işi gider böyle. İnsan böyle, hayvanlar da öyle böyle. Kediyi köpeği, aslan, kaplan, vahşi hayvanlar, canavalar ormanda yavrusunu doğurur? Rabbimizin Rahi isminin tecellisiyle ana şefkatına verilir o anda kanı aç olduğu halde yeni doğum yapmış hasta olduğu halde yavrusu ilgilendir muhteremler. İnşallah mahşede mevlamize rahmetiyle ne koyan muhteremler. Buyurdu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eshabına. Eshabımız size kimse ameliyle cennete giremez. Ameliyle. İbadetik cennete giremez. Yetmiyor. Yetmiyor. Yetersiz. Yetersiz. Yani bir insan mağaraya kapansa, her gün onuruştur, namaz kılsa yeterken yetersiz. Ancak, Peygamber böyle buyuruyor, Allah rahmetiyle İngilizce sahnesi. Soslarım. Sen ya Rasulallah. Ben de ben de ben Allah rahmetiyle. Allah rahmetiyle. İşte Mevlam ne yapıyorum Mevlam rahmeti ile en aşağı sıraplar biri ondan başlıyor. Yani sıraplar biri ondan başlıyor. Bire bir yok. fel aşe Aş-i emsaliye. fel aşe emsaliye. En tabanı bu. Hangisi? Kabrı olmuşsa ama. olmuş yok tabi. Kabrı olmuşsa en aşağı bire on. İki namaz kıldı. Namaz kabul oldu. Yirmi rekat sahabı yaptım ben. Yirmi rekat sahabı. Bir hatim indirdi. On hatim. Bir saniye getiriyor, On sahada şerefine girmiş öyle. Bu tabanla. Ama kulun aşkına göre, ihlasına göre artıyor artıyor bu yüzden. Böyle. Yukarı çıkıyor bu şekilde. Ölcek ki mahşerde. Mahşer. Aşır ben. Mahşer. Mahşer. Mahşer işte mekan. Toplama yanına mı geliyor bile? Haşır toplama yanına geliyor? Mahşer isim mekan, toplama yeri yabancı. Bütün canlı orada, canlılar, bilgi araşama. Hayvan, insan, cin, melek, oradan Mahşerde, hesap günü, Allah çok uyumlu tırnağı be. Hazreti Bekir Sıddık Hazretleri'ye bak, Peygam sonra o geliyor makam olarak. Peygamber'in böyle. Ah! Bir od olsaydın mı diyor, keşke diyor, çürüyüp kalsaydın dünyada diyor böyle. Nasıl hesap verin Mevlam'a diyor böyle. Allah soracak başlarda. Hesaba soğuk şekilme. O kadar dehşitli bir gün. İşte Rabbimin elhamdülillah rahmeti, merhameti. Rabbim kat kat büyütünce, büyütünce, büyütünce merham verecek elhamdülillah. Öyle kulu ki, mesela mahşere ameli dağıtılıyor, günah sevabı dağıtılıyor. eksik geldi. ya kaldı biraz sevabı. Ben de gidemiyor. Hepsiz biraz sevabı. Kimse vermiyor. Ana, baba, oğul, kız kimse vermiyor hiç. Peki kaçıyor. Nefsi, nefsi. Mahşer, korkunç gün. Behşetli gün. Hürekli Mevlam, kulum korkma, korkma. Senin daha sevabın var. Melek Tereba'yı bilmiyor Yazmıyor Melek Tereba'yı. Melek Tereba'yı bilmiyorlar onu. Ben biliyorum. Ne var Ya Rabbi? Sen o rüyanda hacıya gittin, rüyanda ömrüye gittin, taaf ettin. Rüyanda namaz kıldın. Rüyanda kovun okudun. Rüyanda beni zikrettin. Ona sen onu bakalım. Rüyada mısın böyle? Rüyada böyle şey. Hatta niyet ile böyle. Niyet ile böyle, böyle. Kul bir şey yapma niyet etti. Yapacaktı onu ama. Niyeti azimliydi, yenge çıktı ama. Mesela dedim ki, yaslanmanın camına gideyim dedi. Yaslanmazdın evveli. Abdülhan aldı, tam camına küçük misafir geldi. Bırakamadı onları evveli. Niyeti gitmekti ama, niyetine menonu sahibi öyle baktı. Niyeti evveli. Bu birinin ayeti kerimesi. İkiye geçişti inşallah. Füvallahüllezî la ilaha illahu. Aynı anlamda gelen bu da. El-Melikü, El-Kuddüs, Es-Selam'ı. Katılın ben tek koymuş var da. El-Melikü, Allah-Meliktir. O Allah-Melik, Melik. Melik, bütün mülklerin sahibi Maliki. Yerin güvente egemeni, Melik. Alemlerin sultanı. Yani bütün mülk, onun Mevlamının tatarrufunda, üretiminde, denetiminde kudret tasarrufu Mevlamızın bütün mülk mektabı el-melikü Allah mülkünde haşa kimsenin geçmez Allah dilemesi o meseleyi Allah'ın mülkünde mülkiyet onun böyle yerler, gökler, insanlar dağlar, derelere, kabirler, mahşerler velamızın biri ölüm yatağında artık can çekişiyor, ölecek biliyor ama. Ama Allah dostuymuş. Bunu bir seven biri geliyor, ağlıyor bunu ölecek derden. Niye ağlıyorsun? Ah benim diyor, sen sanki yolcusun öyle geliyor. Yolcu yok ama diyor, bersuha gidiyorum, bu da Allah'ın mülkü. Fark etmiyor ki, Allah'ın mülkü. İnsan mevlayı tanıdıkça, yani tanıdıkça kul Allah bağını muterrem Kul başka şeyleri önemsemiyor artık bak. Yani ölüm önemlisi de bir şey aslında bir şey. Ne var? Dünyadan başka alemi düşünüyorsun bile. Yani bir odadan başka odaya intikal. <gülüyor> El kul düsür, kul Kuddüs vakı mübarek eder bu bana Rabbim her 90 sıfattan münezzeh 90'lıktan böyle Zatında esmasında sıfatlarında efalinde ahkamında Zatında Mevlam, her noksandan yoksa neydi, bir şeyi bilememe, bir şey akıllı erdirememe, bir şey güç getirememe. Mesela bugün bir devletin başkanı, neresi olsun böyle, ne kadar o devlet içerisinde sözü geçse de, yani tek adam olsa bile kendi ülkesinde, ama başka karışamıyor Mevlam zatında her noksan münezzeh. Her şeyi gören, her şeyi bilen, her şey gücü yeten. Sıfatında, esmausunda, isimlerinde, tehirsine açıklama gelmeyen ef'al ve ahkamlı. Ef'al fiillerin çoğuludur ef'al işlerinde. Mevlam ne yapmışsa güzel yapmıştır. En iyisi o da Nelerse güzel odu muhtemelendir. Ne ederse güzel eyler. böyle buraya baksana. Ne güzel güzel eyler. Ehfali budan muhtemelen. Yağmur mu yağdırıyor. Of, oh, en güzel odur. O lazım otan Hastalık veriyor kulunda. Kulum biraz dinlen bakalım böyle. Tamam Rabbim, bir saat öreyim Mevlam. Bu bir saat öreyim. Dinlen bakalım kulun böyle. Daha Dağında kere ot. Rabbim kulunu severse benim kulun hastalık da herhalde hastalık da herhalde verirse Kulu Allah sevmiş. Kulu Allah'tan razı. Allah kulundan razı. Kulu sahib eder muhteşemde. Sahib Hastalığın her nefesinde günahlar dökülüyor. Her nefesinde verir. Hiç teybet önem verir. Ne kadar hastalığı şiddetliyse sancısı ateşine kadar fazla ise bu şöyle benziyor bunu bazı evliye alalım. Ağacını artık yaptıkları kurumuş sonbaharda. Rüzgara bazen hafif eser. Az döker. Tek tıkabı döker. Rüzgara bazen kuvvetli eser. Bütün dalları döker muhtemelen. Hasta muhtemelen. Hasta muhtemelen. Dilek Rabb'in hasta verir. Kona verir. işi bu böyle. Allah kulunu sevmiş böyle. Kul sahb eder. Kul yatağında icabında sancı vardır, kıranır ama şüphe etmez artık böyle. Rabbimiz sen beni biliyorsun, görüyorsun. Sen böyle dilemişsinler Mevla'ya böyle. Sahb eder. O anda şiiriyeti, fırtına eseri gibi böyle. Günahları patlayıp kuturma böyle. Neden efendim? Kul tertemiz, kalkanmıyor. Yani kul o günahdan başta arınamadı. O günahdan başta arınamazsın. Ancak bana böyle şey. Rızık da mesela bu ne gibidir? Kul rızkına rızkına razı olması gerekiyor. Herhalde yani filan şunu şunu yiyor. Sen onu yeme, verdiğine rızı ol. Ben, razı mesela abi bir çoban köpeği. Çoban köpeği. Yürü yerdir çoban köpeği genel tabi. Koyunlarına giderler. Şimdi zavallı o köpeğin karnı açtır. Koyunlara bekliyor, koyunlara bakıyor, koyuna dağılmış çayıran meraya, o da olur o da öyle. Ama o köpek ot yemiyor ki muhtemelen. Ona hormonu vermiyoruz muhtemelen. Ot ise o kendini riskli olan dolar, unutur koyunları sürüyor muhtemelen. Arkamında, hükümlerinde, Allah'ın koyduğu kanunlar, şikayet kanunlarında Allah kudüs uyamaz Yani tektir, en güzeli budur. Allah'ın kanunu bu geçerlidir budur. Mahşerde sorgumu olacaktır, en güzeli budur böyle. Ama cuda kalkıyorlar, bunu tanımıyorlar da efendim ben kanun koyarım diyor. Koy bakalım olacak. Hadi. Koy bakalım olacak. es ı Rabbim selam. Selam, selamet kökenden geliyor. Kuddüs, Rabbim geçmişte böyle olduğu gibi, gelecekte de Mevlam aynıdır. Aynıdır. Her varlık bir şeyden mutlaka etkilenir. Zarar görüp şey görübileceğim. Ama Allah'ı etkileyen bir varlık yok muhtemelen böyle. Her varlık böyle kedi, köpeği, hayvanı, insanı, şunla etkileyen olay vardır böylece. Yok soğuktan üşür, güneş çarpar, yediği bir şeye zarar verir, şu olur, bu olur, birinden korkar, düşmandan korkar, depremden korkar. Ama Allah'ın mülkücüyle şalibi, Allah'ın dileği dışında hiçbir şey olmaz bu alemde. Bir de bu selam Allah Teala meleme kullarına selamet veriyor, güven veriyor, selamet. Yani selamet Allah'tan gelen insanlara bunu işin selametinde sünnetti. Eselamü Aleyküm Allah'ın selameti den olsun, kuruması günün anlamına geliyor. Orada. Ve Aleyküm eselam der sana da olsun. Bu ablazım da. Ve, Ve Aleyküm sana da olsun. Bir de Mevla'nın cennetine silah almayacak mı? Cennet demeydi Mevla'nın. cennete iken tabi cennet artı hayalleri çatlatan yani hayallere filan sığmayan. Hayallerin çok ama çok da ötesinde. Farklı bir alem. Ehli iman yerine girince orada iyidir onu yani cennette veriyor. Kötü kimse yok. Elmanca ekipten sonra abi yeme, içme, köşkü, saray yerleştiği yakınlarını görüyor. Artık zevki sefa. Hastalık yok, yaşlanmak yok, gece yok, zaman birimi yok, hafta hafta yok. Aynı yaşta çamaşır yok, alışveriş yok, markete gitmek yok, fırına gitmek yok, tıraş almak yok, tırnak kesmek yok, kılları kırpmak yok muhtemelen böylece. Evlilik var ama böyle. Ama boşalma yok. Pis için kalıyor. Sonra Rabbim selamu aleyküm. Selamün kavle min Rabbir Rahim. Selamün İslam gelecek. Selam. Kavle sözü olarak Rabbir Rahim'den selam gelecek. Allah o selam verir. Allah'a aşağıya bunu hak edilecek Kullar Allah'ın ﷻ duyunca aşk ı ilahi, geç bir ilahi yanıma ver Kimse o anda unutuyor cennete odağından. Her şeye geçerim öylece. İnşallah bize nasıl o günleri görmek inşallah otağında. El müminü, el müminü emni emanından geliyor, imandan geliyor bu. İki kökten gelebiliyor. İman köküne göre allah Teala pe peygamberi mucize yaratıyor. Kul imana daha tahsil ediyor onlara böyle. Hiçbir peygamber mucize gösteremez muhtemel. Peygamber. Hiçbir peygamber mucize gösteremez böyle. Mucize Allah yaratır. Hiçbir evliye kiramında gösteremez. Bunu allah yaratır muhtemel. Yine de bu şu anlamda göre Mevla, mümin kudan Mevlam azapta emin kılacak. Azapta emin kılacak. Mümin, emin güvenden geliyor böyle. Kılacak. Şimdi, bu işi öyle ki, öyle ki bu işler böyle gerçekten, yani bu işler dalınca çok farklı bir şey çıkıyor karşımıza. Bazı mezarlardan çok böyle gömülüyor bazı mezarlara. o tabii ben. Ondan bin yıl önce gömülmüş. Olduğu bir mezar olduğu bile. Arkadan başta gömülmüş. Yine başta gömülmüş. Aynı mezar. Biri evliya bunların gömülen biri mesela. Biri ehli iman. Biri de inansız, fahsız günahkar biri. Aynı mezarda. Aynı mezar birine yöneten bahçe. Ebirine cenem çukura bakın böyle. O öyle böyle. Aynı mezar vereceği. Nasıl oluyor? Bir Eylülullah tabi onlar bu şu çocukları muhteşemde. Şöyle buyuruyor Eylülullah'ın birini, Diyor ki birisine sen diyor yattığın zaman gece rüya görüyor musun? Buren efendim. Harım yanında oluyor mu? Oluyor. O da görüyor mu rüya bazen? O da görüyor. Peki diyor Zaman gelir diyor, seni güzel rüya görürsün diyor. Çok güzel, yeşillikler görürsün diyor, güzel görürsün diyor. Hanımın da korkuyu bir canavar görür diyor. Birbirine bunun bir zararı var mı diyor, yok benim. Bak aynı yatatıya, eşlere karakocamata, aynı yatatıya göreceği, Geri iyidir böyle, Oo, yeşili görür, Kabe'yi görür, Resulullah'ı görür, Eylül'ü görür, Aslan'ı görür, Sahabe-i görür, artı Nur sen, Nur böyle feyizlere kalır. Öbürü cehennem görür, yılan görür, ejderha görür, korkutulur kendisi de. Biri korkuyor, bağırıp uyanır, biri seyir uyanır. El müheyminü, eylem müheymin, müheymin. Eylem gözetleyici, bırakıp, bütün alemler, bütün varlıklar, her an, her saniye, Allah'ın gözetim altında. Elhamdülillah. İşte bunu anlamak mesele muhtemelen böyle. Anlamak böyle. Bunu anlayan kişi edep olur mu? Edep takını böyle, hayal olur mu? Bağırma, çağırma, benim deme. Olur mu? Olmaz mı? Mevlam onun bir ismi nedir? El-Müheymin. El-Müheymin. Böyle, böyle Sürekli böyle, murakıp böyle. Bütün alemler, bütün zerreler, bütün insan Allah'ın Allah'ın devamını sürdüğü gözetim altındadır, gözetim altındadır işte. Kul Allah kul, içki işiyor var ya, de böyle, müzikler çalıyor, e, müzikler çalıyor böyle. Yaz, saldı, danslı, şey sahnelere gitmiş böyle, alkol de almış, erişkiler, kadınlar, kızlar karma karışık böyle, müzikler şunlar, bunlar. Ama böyle tutmuş böyle, ona göre eğleniyor böyle, zevk oluyor onlar böyle. Ama Allah'ın gözetiminde muhtemelen böyle. Üzgün bir, bir Ağrabi geliyor Medine'ye, Peygamberimiz Ağrabi'ye, çöl adam yani, çöl Bedevi, çadır insanı yani böyle, göşebe, Medine'ye bile geliyor. Tabi ondan yani biraz edebi noksa oluyor onların yani böyle, biraz kaba oluyor onun yapıları, çöl yaşadığı için tek başına. Ya Muhammed Ya Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ben de şey işte çok günah işledim. Ne olacak bunlar? Tevbe ettim mi? Ettim arası ola. İşimin oldu, işim yanıyor. Tevbe ettim. Nasıl birine böyle tevbe ettim? Peygamberim tamam mı doğru? İşmen olmuş, nadim olmuş, onları bırakmış, tevbe etmiş. Allah affetmiş onu, bunlar böyle. Peki, peki arışıyor, arışa, peki arışa böyle. Dünyayı adım gidiyor. Aklına gelen bir şey. Döndü. Ya Resulallah. Allah. Ben o günah şey Allah beni görüyor muydu? Tabii görüyordu. Öne mi? Şöyle düşüme bir Allah diyor, düştü bayıldım böyle. Düştü bayıldım Demek ki Allah beni görürken, Allah, Allah beni gözetirken, Allah onun beni günahmış dedi ben diye yaptı. İşte namaz diyemem, namaza evvelden. Allah'a el bağladık. Kul Allah'ın tam gözetiminde böyle. Tam böyle. Yalnız kalıp değil ama işimiz de, gönül de, vafa beyindeki düşünceler de böyle. Her sürüylem göre o da. Böyle. Otururken, yatarken, tuvalette, banyoda, eşine görüşürken her zaman edep lazım. Eşli görüşürken bile üzeri örtme gerekiyor muhtemel. Tuvalete mesela kürbe dönmeyecek. Edebine fazla bakmayacak. Yani edep gerekiyor böyle. Mevla kumdan gözetiyor bu şekilde. Gözetiyor böyle. El-Azizü. Mevlam Aziz. İzzet sahibi. Sahibi İzzet. İzzet sahibi. İzzet. Hiçbir şey onu arz bırakamaz. Her şey gücüyetten. Yedinin yapan evrende evlângâhâli. Hiçbir şey onu engel olamaz. Bir de adamı uçakta bir yere edecek. Yani uluslararası bir toplantı var. Uçak hazır. Ölür uçuşu hazır. Oraya gidecek. Annen bir sis kaplar havalarını. Bir sis kaplar. Uçak kalkamadı. Sis kaplar. olmaz. İlk kar olmadı. Uç ağabeyin gitti, oraya inemez. Orada sis vardır, aşırı sis vardır, tipi kar vardır, dolaşır, inemez. Başka inecek. Bu diyet bir devlet başkanı olur. Mevlam el-Aziz, dilediğini yapar. Her şey gücü yeter. Kim an aciz bırakamaz. engel olmaz abi. El cebbarı, cebbar, cebir, zorlama. Mevlam, varaklarının zorla, yarısına getirir, zorlandır. Zorlamayla, cebir, cebren böyle. Canlı cansız. Rabbim'in koyduğu kanunlar vardır. Fıtrat kanunları vardır. Fıtrat kanunları vardır. Kanunlar vardır. Doğal derler mevlam. Kanunları var. Bunları Allah koydu bunlara. Biri çekim kanunu. Çekim. Kim koydu bunu? Allah'a koydu muhteşemde. Çekim konusu yani. Güneş nerede duracak? Dünya, dünya nerede duracak? Demek böyle. Peygamber Tanrı belli. Güneş sen burada duracaksın böyle. Emir bu. Ve ona bir çekim gücü veriyor. Ona göre Dünya çekebiliyor. O kadar çekebiliyor hep böyle. Eğer güneşin çekim gücü biraz daha fazla olsa Dünya daha kendisini çeker. Evet ama dünyadaki. Yanar dünya. Denizle bu arada uçup gider. Tek canlı kalmaz. E, güneşin çekim gücü daha zayıf olsa dünyada uzaklaşır, denizler donar, hayat olmaz gene. Ay mesela, mi? Ay mesela bakma. Ayda çekim gücü Dünya'nın altta biri. Yani burada 60 kilo, orada 10 kilo Ayda. Altta biri bu şekilde. Ama ne oluyor? Hiç gazı tutmuyor gazları. Atmosfer olamıyor ayda şımsa. yok ayda böyle. Tam gazları çekmeci zayıf. Çıkan gazlar kayboluyor bu şekilde böyle. Bir şey. Bu da var ne oluyor? Dünya'nın gök taşı geliyor. Dünya ay bombardı ediyor göktaşlarıyla bu böyle. Sonra güneşten zarlı ışınlar geliyor. Şu olay geliyor böylece hayat olmuyor bu böyle böylece. Sonra dönüşü. Evet Dünya'nın dönüşü yıldız atlayıp dönüyor kendini ekseninde. Ay ayrı bir de var dönüyor. Çok ağır dönüş Bir tarafı devamlı güneşe bakıyor. Artı yüzde geçiyor sıcak oradan. Öbür tarafa eksi yüzdele iniyor derece. Hayat olmaktan. Demek ki var bir çekim gücü var muhtemelenler. Bir denge var. Yani bunlar kul enceleyince öyle bir hassas bir matematik hesap ki bunlar. Böylece. Yani biraz değişsin fark eder muhtemelen. Mesela ayın çekilmeceği biraz daha kuvveti olursa ne olur? Meclisi olayı var. Deniz çekiyor böyle. Doğuşta çeker. Mesela iki katı olsun ne yapar? Okyanus, denizleri, o sahil daha şu çeker böyle. Su basar muhtemelen böyle. Helemesi dünya kralı olsun çekeyim ayın. Altı katına çıksın. Bilhassa yeni ayla doğum ayda. O zaman ay, güneş hani düzelemeye girer dünyayla beraber. Olmak çekimin doğal kuvvet O Organlarının yarısı büyük orada su alır, sel alır, katı kuru muhtemel. Yani velâhımızın koyduğu bu düzenler muhtemel, düzenler muhtemel. İnsanın kan dolaşımıyla alı ilgili. İnsanın kan dolaşımı alı ilgili aslında. Mesela kan aldırılıyor, hacim yaptırılıyor. onun 10-20 birini yapmıyor belgeciye. Ayağın başınız zaralı, sonun zaralı muhtemel. Ağaçta sürgün mevsimi. Aile ilgili mutlaka böyle. Yeni dikilen tohumun ekinin bitmesi aile ilgili. Kişi ayın sonunda evsinin, kaminin sonunda evsinin o çabuk bitmez öyle böyle. Çok şurunlar öyle. Hastalı da bunun gibi böyle. Bir insan ayın sonunda hasta hastalığı uzar, geç gider böyle. Ayın evlendi hastalansı çabuk hastalığı geçer. Ne sırlar varmış öyle böyle. Ayın hareketlerinde, çekim gücünde dönmelerinde, denetimlerinde hepsinin yerini belir böyle. Nedir bu? El cebbar ya, e Câlihü. Cebren mecburu böyle. İnsan buna bağlı. İnsan buna bağlı. El mütekebbirü. Tekkebbir. Büyüktük. Allah'a mahsus Celle Ancak o da büyük olan. Öyle insan var ki kendini büyü zanneder. Her yerde vardır. Her toplumda vardır. Her Hayvanlar var, hayvanlar böyle. büyükün kümeçte horoz, benim der böyle. Bir köpek bir şeyi sahiplenir böyle, bir mutlakayı başka köpek sokmaz muhtemelen böyle. Hatta cezaevinde kovuşta biri ağ olur böyle böyle. Benim der böyle. Hani büyüttük Allah'a mahsus muhtemelen böyle. Mesela bir kurt. Bey kurdu? Diyelim kiraz kurdum. Kiraz kurdu böyle. böyle. Kiraz kurdu, kiraz içerisinde böyle. Yanlızı kendini bilir böyle, içerisinde böyle. Kirazı bilmez ama. Kirazın bir sapı vardır, ağaç asılmış, ağaç yapışıktır böyle sap böylece. ağaçta sallanır böylece. Kulbun bilmiyor böyle. Kulbun kendine biliyor, benim diyor böyle. Hiç bilmiyor bu şeyi böylece böyle. Halbuki kirazın bir kabuğu var, rengi var, bir sapı var, ağaç yapışmış, ağaç sallanıyor, ağaç var, şunlar, bunlar var. Aferin bunlar muhteremden. İşte insanlar da böyle gafil da bir benim der böyle. Bir kendine bilir böyle. Büyük bir taslama. Bazı halka açısından konuşuyor. En büyük filan, en büyük filan. Haşa, haram atar böyle. En büyük Allah'tır böyle. Sübhan Allah'ı amma yüşükün. Allah'ı amma yü şükün, Allah Sübhan'dır. Cene-i alam şibandır. Her din olsun münacettedir. Beden amma. Amma aslında an bir de ma. Yunus'a mim geliyor ne kadar Allah'a şi koşanlar varsa ondan koşu Allah bilecektir burada. Allah onu Allah'a şolamazdan. Küvallahi halik. o Allah ki öyle Allah ki Halık'ı, yaratıcı odur. O da yaratan. Takdiri onundur. Yaradan. Ancak o yaratır. El bari' El bari' yoktan var eden. Yok, yok ama bir şey. Tuhaf yok yok ama maddi bir şey yok. yoktan var eden bir de her şeyini yaşam, koşulları yaratır. Münasip yaratan aşım koşullarına göre. Mesela balık dereşerek denizde ona göre malum bir beden veriyor. Kuşun ayrı, insanın ayrı en güzel yaratık insan. En güzel yaratık balıksı. Şey. Daha bedeni tüysüz. İnsan ayakta yürüyebiliyor. Dik iki ayağının üzerine yürüyebiliyor. Her hayvan iki ayak olsun, dört ayak olsun, sürüngen olsun, sürüp yürüyle bir böyle balıksı. Şey. İnsan dik o. En büyük rızık insanın böyle. İnsan en büyük rizik, rızıkları yer. Bir de el bari Mevlam ne kadar yarattığı varlık varsa birbirine benzemiyorlar. Aklı vermez mi muhtemelen. Aklı vermiyorlar. Böyle. Şu anda yeryüzünde insanın sayısı kaç milyar. Ama biri bile benzemez muhtemel. Bak benzemez mi her insan her insan farklı. O kadar insana gelip geçmiş. Gelecek de var böylece. Hayvan o da böyle mütele bakın. Her insan tanrı kedisini. Baktığımda. Yani bir insan kedi olsun böyle şeydi kedisi olsun. Kayıp olsun kişi kedisi tanımaz Bir kedi diğer kediye benzemez. Baktığımda. Kuş kuşa benzemez. Hatta kar taneleri, kar tanesi muhtemelenler beri yağar be. bir şekli vardır ve benzemez muhtemelenler. Ki bir anda yağdığı zamanda kar taneleri, sıra bir il üzerinde kümüne kar tanesi yağ, ama birbirine benzemez muhtemelenler. Hatta insanın sesleri, gözleri, şunları, bunları, parmak izi. Ya akre mi muhtemelenler? Dena'lara bine bak. Dena'lar farklı insan, insan. Dena'lar mı farklı insan böyle? Dena'lar farklı böyle şey. Neden bu? Yaratmak değil <gülüyor> Yani bu bir rastlantı, bir şey olsa böylece, her insan birine benzemesi gerekiyor. Böyle. Evet, insan insandır, hikayetli'dir, iki gözü, bu, iki kulağı vardır, iki elahi hikaye vardır. Hatta bölge bölge bir farklılık vardır. Ama yani getir mi? Her anne, oğlunun kızını tanır muhtemelen. Aynı giysi olduğu halde, mesela büyük bir, bir okul, kala bir okul, ilk okuldayım çünkü da yeni okula gidiyor. Annesi mi okula gidiyor bırakır Alman gider şimdi. Çünkü çıkıyorlar bakar bakar bakar. Hepsi boyu boş bir aşçı, yaşları eşit, giysi aynı birine benzeyebilene bakar bakar o hemen oğlunu kını tanıtar. Azamet ilahi, kudret, <Gülüyor> Allah insanı kurban etmiş vallahi böyle Mevla'yı ya hatırlıyor Nasıl yaratma bunları? Her insan farklı böyle, her insan farklı böyle şey. Her insan ayrı, her hayvan farklı böyle şey. Bir de benzemezler böyle şey. El-müsavvürü, musavvir, tasvir, kuvvet verici, şekil verici. Mevlam her şey bir şekil veriyor. İnci şekeri diye, nasıl olacak? İnciracı nasıl olacak? Yapma nasıl olacak? Her ağacın bir şekli vardır. Kaç ağaç belli olur böyle. Tanen bilir ben. Şu elma ağacı, kiraz ağacı, dut ağacı Bak, her ağacın dış yapısı başka. Yaprağı başka, Yapman şekilleri başka tabii. Kim biliyor bunu o zaman bu veren, şekli veren böyle. İnsanların kaç yere götürecekleri bu farklılığın da aslında bir anlamı var muhtemelen böyle. Anlamı var böyle. Yani bir insanın kaşının rengi, gözünün rengi, şunlara bunlardan, bu insanın yapısı, karakteri belli olur aslında belli Efele. Böyle. Bunlar hiçbiri baş borç değildir. El-Mustavir Allah'ın cilal şeyi anlıyor. Ot, yonca biter. Ama onun belli bir şekli vardır böyle. Sanki bir kalıba giriyor Muhtemelen. Kalıba giriyor böylece. Ki insanlar kalıba döker bir şey yaparlar. Ama yine hata olur. Yine hata eksik bir şey yine oluyor. Olabilir. Hiçbir kalıba girmediği halde yaprak kendine çıkar. O tırtılları her bir şekilleri ona vereceğim Lehül esmâ'l husna, Lehü <gülüyor> Allah'a aittir. Ona mahsustur. El esmâ'l esma ismin çoğu isimler. Husna da en güzel anlamında o ah, senin mühendisliğini beraber dünya üzerinde hengiz isimler Allahittir böyle. Gelen isimde müsemma. Mesela derim ki Hasen isim, Hasan ismi Hasan. İz Hasan derice de aslında sinirdir, Hasen'dir o böyle. Hasan güzel demektir. Şimdi birisinin çürüğü var. Ne kadar şekil olur. ona ismi Hasan ismi koyar. Hasan Birbirine isim takar, halim derim, halim, halim mişağı gülüyor diye. Ama şu seytdir, inançları şuruk, halim gelmeli, ne halim ya? İsim başka mişen maşkonuştan gelmeli. Rabbim ismiyle müsamman olmam lazım, müsamal gelmeli. Adı Kadir, yani her şey gücü yeten, nereye gücü yetiyor? Bir çimento tabii kaldıramıyor. Yüsebihu lehu, yüsebihu lehu Allah tesbih eder. Sırf Allah anlamında der. Ma fi şamawati ma. Ben olsa akıl sahibi anlamına geliyor. buna denir ziyi okudu derim, akıl sahipleri. Ma akıllı akılsız, canlı cansız fi şamawati nerede? Göklerde, yerine kadar ne kadar varlık varsa. Hep Allah zikediyorlar mı? Teşbihsiz böyle, Allah. Oklar, bitkiler, o elektron var, De elektronlar dönüyor şu etranı böyle, atom etrafında böyle, elektronu da. Allah zikremedi böyle. Aşkı gelmişti aşka böyle. En hızlı onlar ses hızından sonra, elektronun hızı böyle, en hızlı böyle. Dönerken böyle, nasıl Allah zikeder onlar böyle. Ay, güneş, dünya, yıldızlar, esen yer, akan sular, hep Allah zikediyor. Her hayvan Allah zikreder. Bir hayvan Allah zikrederken ölmez. Onu avcıya vuramaz. Onu bir av yakalayamaz. Ne zaman bir hayvan Allah zikrederken unutur, bir an olur, o zaman ölür, o zaman vurulur, o zaman yakalayabilir diğer hayvan. İnsan da elhamdülillah Gökte bir yerde insan, insan bir varlıktır. Demek ki bizim bundan geri kalmamız gerekir muhteremler. Hepsi Allah zikdor Dağlar, taşlar eder. Esen yerler. Bunu duyanlar var mı? Var muhteremler? Bunu duyanlar var bunlara böylece. Bir gün bir Allah dostu hoca varmış. O efendi. Ama Allah dostu. Yani keşf açıkmış. Bunun kalbileri varmış tabii. Talebin birinin neyini? çok sevilmiş bu, onu çok sevilmiş. Diğer talebeler, onu küçümsermiş onu, onlara göre böyle, yani saf delermiş böyle, öyle saf de demiş onu böyle. Böyle kendi haliymiş bu şekilde. Bir hocafe alıyor talebelerini, kır sohbetin gidiyorlar. Hem piknik ocaklı malevi, hem kır sohbet olacak. Onda bir özelliği vardı kır sohbetinin Şimdi girilerek bir yere, şimdi hocam soruyor, araberine, nereye oturalım, konalım, bir bakın bakalım bir çevreye, bakıyorlar orada tabii, büyük ağaçların altı, yeşillikler, güzel yerler, gölgülükler, şunlar bunlar, hocam burası iyi, hocam burası daha güzel, burası daha güzel, en güzel yerler böylece. Bu tabii susuyor. Hocam bir de, sen söyledin şimdi, hocam buraya, süre bakayım sen yarın ne istiyorsun böyle diye. Bu da, Güneşli, taşlıklı böyle bir yeri gösteriyor böyle. Dikenli, taşlı, güneş altında bir yer. Hocam ben de burada oturalım diyorum böyle. böyle. Tabi diğer tarafına gülüyorlar şimdi. Hocam ona soruyorlar mı? Safın görevi. Biz böyle kıraya yerlere baksana, ağaçlar, neyse ağaçlar, yeşillikler böyle. Güzeller var. Oturulmaz ki böyle taşlık, maaşlık, yağmur, böyle dikenli yerler böyle Güneş altında. Ama hoca biliyor mu ne olduğunu? Hoca da boş ver tabii. Bir soralım bakalım diye işinde yerine, niye burasını tercih etti? Bir soralım bakalım. Ahmetmiş onda, Rastgele böyle. Ahmet diyor, niye diyor sen tercih ettin? Diyor, ne bak utanıyor. Yarım söyle, söyle yarın. deyince Hocanın diyor, şu geçini görebildiğim diyor, her biri Allah zikirdir diyor. Allah zikirdir Sübar Allah elhamdülillah, artık çeşitli dilleriyle böyle, her birinin zikri farklı, değişik mi? Her kuşun farklı zikirleri. En güzel bülbüldür böyle. En güzel zikir, bülbülün zikri böyle. Bülbül aşkı, Allah aşkıyla, Allah bir daldır mı zikir, bülbül, evliler yanar onun zikre Allah'ın böyle. Bir de kurban zikirindir, kurban var. Kurban, onun zikri vardır. Asiye Rabat ne bele cikar kurbağalar Şimdi hocam baktı hep Allah der diyor. Öyle Allah diyorlar Allah diyor. Ya Latif, ya Hay, ya Allah cikidelerken diyor, onlara ben utan basma yardım Ve Vehvü vel azizdür hakim, vehvü Allah ciciyandır, azizdir. Bu isim yukarıda geçti. El Hakim hikmet sahibidir. Hakim. bak sonunda el hakim ismiyle bu iş bağlandığı yani Mevlan ne yaparsa hikmetiyle yapar onun gerine himetli yapar böyle hiçbir şeye baş boy servisi değil evlen neleyimizse güzel elmiştir hikmetin geriye bu benim ağlatır güldürür mahsun eder Bilhassa Bazen hüzünlü olmak muhteremde. Hüzünlü olmak. Bazen dertte olmak. Kederli olmak. Kula kulluğunu bildirir. Kul ama. Kul acını bilir. Kula bir benlik, enayet, varlık gider kullar böyle. O günü bükülür. Aczını bilir. Hastalık, zafiyetler, elemler, kederler, şunlar bunlar. Allah dostlarının araya bulamadığı şey bunlar muhtemelen. İşte demek ki bir insan bu üç ayet-i okursa günde iki defa Peygamberimizin buyurması bizi Aleyhisselatü'nün bir sabah namazından sonra camide imam dışında herkes okuması gerekiyor bunu. Evde tahramlar bunu okurlar. Akşamdan sonra evzü billahi çekerek bunu Üç tane sonra Okularsa bunu, elhamdülillah bakınız. Demek ki bu üç ayet-i de bakın tek başlı bir kelime yok. Yani Az Nuh. Hadi Yusuf yok bunda mutlaka. Hatta bundan Cenez Cenev'e bunda. Şey. Sırf Allah'ın isimleri esması böyle. De. Demek ki bunlar nasıl okunacak? Yavaş yavaş başlar. Kelime kelime, kelime kelime, harf ku düzsüz, selamü'mü gibi yavaşa böyle aç düşlere verece okuma gerekiyor bunları. Kişi bunu sabah okursa hem okuyan mele buna dua ediyorlar. İşrabına buna başlıyorlar. O günelse şehit olmak Akşam okuyan gece olursa şehit olur, hükme şehit olamaz derler. devam edelim. Yine tane Fatiha.